1926 numaralı konu, Hz. Ali'nin beddua etmesiyle bir adamın kör olması, Hz. Ali bir şey söyledi, birisi Hz. Ali'ye, yalan söylüyorsun, dedi, Hz. Ali ona, eğer sen yalancı isen aleyhinde bedduada bulunayım mı, dedi, o da, bulun, dedi, Hz. Ali beddua etti, adam oradan henüz kalkmadan gözleri kör oldu.